Kutbe-i Şamiye Bu Kutbe-i Şamiye eseri Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin 35 yaşında iken Şam'da Şam ulemasının ısrarı üzerine Cami-i Emevi'de irad ettiği bir kutbedir. Çok büyük bir ehemmiyete haiz olması hasebiyle o zaman Şam'da bir hafta içinde iki defa tab edilmiştir. Bilahare Müellif Bediüzzaman Said Nursi tarafından tercümesi neşredilmiştir. Arabi Kutbe-i Şamiye'nin mukaddemesidir. Bismillahi subhana ve illa bihamdihi. Selamun aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daimat. Aziz kıdık kardeşlerim, 40 sene evvel Şamdaki Cami Emevi'de Şam ulemasının ısrarıyla içinde yüz ehli ilim bulunan 10.000 adama yakın bir azın cemaatine verilen bu arabi ders risalesindeki hakikatları birbisi kablel buku ile eski saytı hissetmiş. Kemalikat hakikate müjdeler vermiş ve pek yakın bir zamanda o görünecek görülecek zahmetmiş. Halbuki iki harbi umumi ve 25 sene bir istiddadı mutlak o hissi i kabl vuku'un 40-50 sene tehirine sebep olmuş. Ve şimdi o zamandaki verdiği haberlerin aynen tezahürleri alemi İslamiyet'te başlamış. Demek bu pek ehemmiyetli ders, zamanı geçmiş eski bir kutle değil. Belki doğrudan doğruya, 1327'ye, 1909 bedel 1371'de ve Cami-i Emevi yerine alem İslam Camii'nde 370 milyon bir cemaate hakikatlı ve taze bir ders-i ve İslami'dir diye tercümesini nefşetmek zamanıdır tahmin ederim, sayit Mursi. Gayet mühim bir suale verilen çok ehemmiyetli bir cevabı burada yazmaya münasebet geldi. Arabi Kutlu-i Şamiye eserinin tercümesi. Bismillahirrahmanirrahim. Bütün zihayatlar, hayatlarının nisan halleriyle, halıklarına takdim ettikleri manevi hediyelerini ve nisan-ı halle hamd ve şükürlerini o zat-ı vacib vücuda biz de takdim ediyoruz ki, demiş, La تَقْمَةُ مِنْ رَحْمَةِ <اللّٰه> Yani rahmet-i ilahiyeden ümidinizi kesmeyiniz. Hem hassiz salat ve selam, o Peygamberimiz Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam üzerine olsun ki, demiş ahlak. yani benim insanlara Cenab-ı Hak tarafından bir isetin ve gelmenin ehemmiyetli bir hikmeti ahlak-ı haseneyi ve güzel hasretleri tekmil etmek ve beşeri ahlaksızlıktan utarmaktır. Hamd ve salattan sonra ey bu cami-i emevi'de bu dersi dinleyen Arap kardeşlerim ben haddimin tevkimde ''Bu minbere ve bu makama irşadınız için çıkmadım. ''Çünkü size ders vermek haddimin tevkindedir.'' ''Belki içinizde güzel yakın ulema bulunan cemaate karşı benim misalim medreseye giden bir çocuğun misalidir ki, o sabi çocuk sabahleyin medreseye gidip, okuyup, akşamda babasına gelip, okuduğu dersini babasına arz eder. Ta doğru ders almış mı, almamış mı? Babasının irşadını veya tasvibini bekler.'' Evet, bizler size nispeten çocuk hükümündeyiz ve halebeleriniziz. Sizler bizim ve İslam milletlerinin ustalarısınız. İşte ben de aldığım dersimin bir kısmını sizler gibi ustalarımıza şöyle beyan ediyorum. Ben bu zaman ve zeminde Beşerin Hayat-ı Medresesinde ders aldım ve bildim ki Ejnebiler, Avrupalılar terakkide istikbali uçmalarıyla beraber bizi maddi cihette kurul mustada durduran ve tevkif eden altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır. Birincisi, ye'isin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi. İkincisi, sıtkın, hayatı, içtimai siyasiye de ölmesi. Üçüncüsü, adavete muhabbet. Dördüncüsü, ehli imanı birbirine bağlayan nurani rabıtaları bilmemek. Beşincisi, çeşit çeşit, sari hastalıklar gibi intişar eden istibdat. Altıncısı, menfaat-ı şahsiyyesine hasretmek. Bu altı dehşetli hastalığın ilacını da bir tıp fakültesi hükmünde hayat içtimaiyemize eczahane-i Kur'aniyeden ders aldığım altı kelime ile beyan ediyorum. Muarecenin esasları onları biliyorum. Birinci kelime, el-emel, yani rahmet ilahiyeye kuvvetli ümit beslemek Evet ben kendi hesabımı aldığım dersine binaen, ey İslam cemaati, müjde veriyorum ki şimdiki alemi İslam'ın saadet-i dünyeviyesi Bahusuz Osmanlıların saadeti ve bilhassa İslam'ın tarakkisi onların intibahıyla olan Arap'ın saadetinin hecc-i sadıkının emareleri inkişafa başlıyor. Ve saadet güneşinin de çıkması yakınlaşmış ye'isin burnunun ramına olarak ben dünyaya işittirecek derecede kanaat-ı katliyem de derim. Bir. Eski sayet hissi kable ile 1371'de başta Arap devletleri âlem İslam'ın ecnevi esaretinden ve istibdadından kurtulup İslami devletler teşkil edeceklerini 45 sene evvel haber vermiş, iki harbi umumi ve 30-40 sene istibdadı mutlaka düşünmemiş, 1370'te olan vaziyeti 1320'de olacak gibi müjde vermiş, heyhirinin sebebini nazara almamış. İstikbal yalnız ve yalnız İslamiyetin olacak ve hakim hakaiki Kur'aniye ve imaniye olacak. Öyleyse, şimdiki kaderi ilahi ve kısmetimize razı olmalıyız ki, bize parlak bir istikbal, ecnebilere müşebbet bir mazi düşmüyor. Bu davama çok vürhanlardan ders almışım. Şimdi o bu mukaddematlı bir buçuk vürhanı zikredeceğim. O vürhanın mukaddematına başlıyoruz. İşte, İslamiyet'in hakaikı hem manen hem maddeten terakki etmeye kabil ve mükemmel bir istidadı var. Birinci cihet olan manen terakki ise biliniz, hakiki kağıtı kaydeden tarih, hakikate en doğru şahittir. İşte tarih bize gösteriyor. Hatta Rus'u mağlup eden Japon Başkumandanı'nın İslamiyet'in hakkaniyetine şehadeti de şudur ki, Hakikat-ı İslamiyet'in kuvveti nispetinde, Müslümanlar o kuvvete göre hareket etmeleri derecesinde, ehl-i İslam temeddün edip terakki ettiğini tarih gösteriyor. Ve her İslam'ın hakikati İslamiyede zafiyeti derecesinde tevahhuş ettiklerini, vahşete ve tedavniyet düştüklerini ve her cümrec içinde belalara, mahvolubiyetlere düştüklerini tarih gösteriyor. Sağır dinler ise bunun Yani salabet ve taassuklarını zafiyete nispetinde temeddün ve terakki ettikleri gibi dinlerine salabet ve taassuplarının kuvveti derecesinde de tedenni ve ihtilallere maruz kaldıklarını tarih gösteriyor. Şimdiye kadar zaman böyle geçmiş. Hem asr-ı saadetten şimdiye kadar hiçbir tarih bize göstermiyor ki, bir Müslümanın muhakemi akliye ile ve delili yakini ile ve İslamiyet'e tercih etmekle eski ve yeni ayrı bir dine girdiğini tarih göstermiyor. Avamın delilsiz, taklidi bir surette başka dine girmesinin bu meselede ehemmiyeti yok dinsiz olmak da başka meseledir. Halbuki bütün dinlerin etbaları ise hatta en ziyade dinine taassup gösteren İngilizlerin ve eski Rusların muhakeme-i ile İslamiyet'e dahil olduklarını ve günden güne bazı zaman takım takım hat-i ile İslamiyet'e girdiklerini tarihler bize bildiriyorlar. Haşi 2 İşte bu meskur davaya bir delil şudur ki iki dehşetli harb-ı ve şiddetli bir istidad mutlakın zuhuruyla beraber, bu davaya 45 sene sonra Şimalin, İsveç, Norveç, Finlandiya gibi küçük devletleri, Kur'an'ı mekteplerinde ders vermek ve kabul etmek, ve komünizm'e dinsizliğe karşı sert olmak için kabul etmeleri, ve İngiliz'in mühim hatıplarının bir kısmı, Kur'an'ı İngiliz'e kabul ettirmeye taraftar çıkmaları, ve küre arzın şimdiki en büyük devleti Amerika'nın, bütün kuvvetiyle din hakikatlarına taraftar çıkması ve İslamiyetle Asya ve Afrika'nın saadet ve sükunet ve musala bulacağına karar vermesi ve yeni doğan İslam devletlerini okçaması ve teşvik etmesi ve onlarla ittifata çalışması 45 sene evvel olan bu müddeayı ispat ediyor, kuvvetli bir şahit olur. Eğer biz ahlak-ı ve hakaik-i imaniyenin kemalatını efalimizle izhar etsek, Sair dinlerin tabileri elbette cemaatlerle İslamiyet'e girecekler. Belki küre arzın bazı kıtaları ve devletleri de İslamiyet'e dekalet edecekler. Hem ne üreşer. Hususan medeniyet fenlerinin ikazatıyla uyanmış, intibaha gelmiş. insaniyetin mahiyetini anlamış. Elbette ve elbette. Dinsiz başıboş yaşamazlar. Ve olamazlar. El dinsizi de dine iltica etmeye mecburdur. Çünkü acz beşeri ile beraber, hassiz musibetler ve onu inciten harici ve dahili düşmanlara karşı istinad noktası ve ile beraber hassiz ihtiyacata müptela ve ebede kadar uzanmış arzularına medet ve yardım edecek istinad noktası. Yalnız ve yalnız, sani alemi tanımak ve iman etmek ve ahirete inanmak ve tasdik etmekten başka uyanmış beşerin çaresi yok. Kalbin sabetinde din hakkın cevheri bulunmazsa beşerin başında maddi-manevi kıyametler kopacak. Ve hayvanatın en bedbahtı, en perişanı olacak. Hasılı kelam. Beşer bu asırda harflerin ve fenlerin ve dehşetli hadiselerin ikazatıyla uyanmış ve insaniyetin cevherini ve cami istidadını hissetmiş ve insan acit cemiyetli istidadıyla yalnız bu kısacık dağdağlı dünya hayatı için yaratılmalıdır. Belki, ebede meb'istur ki, ebede uzanan arzular mahiyetinde var. Ve bu da fani dünya. İnsanın nihayetsiz emel ve arzularına kâfi gelmediğini herkes bir derece hissetmeye başlamış. Hatta insaniyetin bir kuvası ve hadimi olan kuvve-i edilirse sana dünya saltanatı ile beraber bir milyon sene ömür olacak. Fakat sonunda hiç dilinmeyecek bir surette bir idam senin başına gelecek. Elbette hakiki insaniyetini kaybetmeyen ve intibaha gelmiş o insanın hayali, sevinç ve beşarete beden, derinden derine teessüf ve eyvahlarla saadet ve ebediyenin bulunmamasına ağlayacak. İşte bu nükte içindir ki, herkesin kalbinde derinden derine bir din hakkı aramak meyli çıkmış her şeyden evvel. Ölüm idamına karşı dini haktaki bir hakikatı arıyor ki kendini kurtarsın. Şimdiki hale alem bu hakikata şehadet eder. 45 sene sonra tamamıyla beşerin bu ihtiyacı şedilini, dinsizliğin zuhuruyla küre-i arzun ve devletleri birer insan gibi hissetmeye başlamışlar. Hem ayet ı Kur'aniye başlarında ve ahirlerinde beşeri aklına havane eder, aklına bak der. Fikrine, kalbine müracaat et, meşveret et. Onunla görüş ki bu hakikatı bilesin diyor. Mesela, bakınız o ayetlerin başında ve ahirlerinde diyor ki, neden bakmıyorsunuz, ibret almıyorsunuz? Bakınız ki hakikatı bilesiniz, biliniz ve bil hakikatine dikkat et. Acaba neden beşer bilemiyorlar? Cehni mürekkebe düşüyorlar. Neden taakkul etmiyorlar? Divaniliğe düşerler. Neden bakmıyorlar? Hakkı görmeye kör olmuşlar. Neden insan sergüzeşti hayatında? hadisat alemden tahattır ve tefekkür etmiyor ki istikamet yorumu bulsun. Neden? Tefekkür ve tedebbür ve aklen muhakeme etmiyorlar. Balalete düşüyorlar. Ey insanlar ibret alınırsın. Geçmiş kurumlardan ibret alıp, gelecek manevi belalardan kurtulmaya çalışırız. Manasında gelen ayetlerin bu cümlelerine piyasen çok ayetlerde... Beşeri aklına, fikriyle meşverete havare ediyor. Ey bu cami emevi'deki kardeşlerim gibi, âlem İslam'ın cami-i kebirinde olan kardeşlerim, siz de ibret alınız. Bu 45 senedeki bu dehşetli hadisattan ibret alınız. Tam aklınızı başımıza alınız. Ey mütefekkir ve akıl sahibi ve kendini münevver terakki edenler. tasım Kelam. Biz Kur'an şakitleri olan Müslümanlar, mürhana tabi oluyoruz akıl ve fikir ve kalbimizle hakaik-i imaniyeye giriyoruz. Başka dinlerin bazı etrafları gibi ruhbanları taklit için mürhanı bırakmıyoruz. Onun için akıl ve ilim ve fen hükmetliği istikbalde elbette mürhan-ı akviye istinad eden ve bütün hükümlerini akla tespit ettiren Kur'an hükmedecek. Hem de İslamiyet güneşinin tutulmasına, inkişafına ve beşeri tenvir etmesine mümanaat eden perdeler açılmaya başlamışlardır o mümanaat edenler çekilmeye başlıyorlar. 45 sene evvel o fecrin emarileri göründü 71'de fecr-i başladı veya başlayacak. Eğer bu feci kazık da olsa 30-40 sene sonra fecri sadık çıkacak. Evet, hakait İslamiyet'in nazi kıtasını tamamen istilasına 8 dehşetli manialar mümanaat ettiler. Birinci, ikinci, üçüncü maniler. Ejnebilerin cehli ve o zaman vahşetleri ve dinlerine taassuplarıdır. Bu üç mani, marifet ve medeniyetin mehasını ile kırıldığı dağılmaya başlıyor. Dördüncü ve beşinci maniler, papazların ve ruhani reislerin riyasetleri ve tahakkümleri ve ecnebilerin körü körüme onları taklit etmeleridir. Bu iki mani dahi fikri hürriyet ve meyli taharri hakikat, mev'i beşerde başlamasıyla zaman bulmaya başlıyor. Altıncı, yedinci maniler, Bizdeki istibdat ve şeriatın muhalefetinden gelen su ahlakımız mümanaat ediyordular. Bir şahıstaki münferit istibdat kuvveti şimdi zeval bulması, cemaat ve komitenin dehşetli istibdatlarının 30-40 sene sonra zeval bulmasını işaret etmekle ve Hamiyet-i İslamiye'nin şiddetli feverani ile su ahlakın çirkin neticeleri görülmesiyle bu iki maniyle zeval buluyor ve bulmaya başlamış. İnşallah tam zeval bulacak. Sekizinci mani. fünun Cedide'nin bazı müsbet mesaidi, hakaik İslamiye'nin zahiri manalarına muhalif ve muarız tevehüm edilmesiyle, zaman-ı mazideki istinasına bir derece set çekmiş, mesela küre-i arza emri ilahi ile nezarete memur, sevr ve kutmanlarında manlarında ruhani melaikeyi, dehşetli cismani bir öküz, bir balık tevehüm edip, ehl fen ve felsefe hakikatı bilmediklerinden, İslamiyet'e muariz çıkmışlar. Bu misal gibi yüz misal var ki, hakikatı bilindikten sonra en filozof da teslim olmaya mecbur oluyor. Hatta Risale-i Nur, mucizat-ı Kur'an-ı Yer Risalesi'nde, Fenn'in iliştiği bütün ayetlerin her birisinin altında, Kur'an'ın bir lem'ay icazını gösterip, ehl Fenn'in medarı tenkit zannettikleri Kur'an-ı Kerim'in cümle ve kelimelerinde, Fenn'in eli yetişmediği yüksek hakikatları izhar edip,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 bu üç kuvveti tam teçhiz edip, cihazatını verip, o sekiz manileri mağlup edip dağıtmak için taharri hakikat meyelanını ve insafı ve muhabbeti insaniyeti o sekiz düşman taifesinin sekiz cephesine göndermiş. Şimdi onları kaçırmaya başlamış. İnşallah yarım asır sonra onları bağırmadan edecek. Evet meşhurdur ki en katli fazilet odur ki düşmanları dahi o faziletin tasdikine şehadet etsin. İşte güzel misallerinden iki misal. Birincisi 19. asrın ve Amerika kıtasının en meşhur filozofu Mr. Carlyle en yüksek sesasıyla çekinmeyerek filozoflara ve Hristiyan alimlerine meşriatiyle bağırarak böyle diyor. Eserlerinde şöyle yazmış. İslamiyet gayet parlak bir ateş gibi doğdu. Sail dinleri kuru ağacın dalları gibi yuttu. Hem bu yıkmak İslamiyet'in haklı imiş. Çünkü sahib dinler fakat Kur'an'ın tahsihine mazhar olmayan kısmı hiç değildir. Hem Misr-Karley yine diyor, en evvel kulak verilecek sözlerin en layıkı Muhammed'in aleyhissalatu vesselam sözüdür. Çünkü hakiki söz onun sözleridir. Hem yine diyor ki, eğer hakikat İslamiyet'te şüphe etsen, bedihiyat ve zaruriyat-ı kapiyyede iştibah edersin. Çünkü en bedihi ve zaruri bir hakikat ise İslamiyet diye. İşte bu meşhur filozof, İslamiyet hakkında bu şehadetini eserinde müteferrik yerde yazmış. İkinci misal, Avrupa'nın asr-ı ahirde en meşhur bir filozofu Prens Bismarck diyor ki, ''Ben bütün kütübü semaviyeyi tetkik ettim, tahrip olmalarına binaen beşerin saadeti için aradığım hakiki hikmeti bulamadım.'' Fakat Muhammed'in aleyhissalatü vesselam, Kur'an'ını umum kütüplerin tevkinde gördüm. Her kelimesinde bir hikmet buldum. Bunun gibi beşerin saadetine hizmet edecek bir eser yoktur. Böyle bir eser, beşerin sözü olamaz. Bunu Muhammed'in aleyhissalatü vesselam sözüdür diyenler, ilmin zaruriyatını inkar etmiş olurlar. Yani Kur'an Allah kelamı olduğu bedihidir. İşte Amerika ve Avrupa'nın zeka tarlaları ister Karley ve Bismarck gibi böyle dahi muhakkikleri mahsulat vermesine istinaden, ben. de bütün kanaatimle derim ki Avrupa ve Amerika İslamiyetle hamiledir. Günün birinde bir İslami devlet doğuracak. Nasıl ki Osmanlılar Avrupa ile hamile olup bir Avrupa devleti doğurdu. Ey Camii Emevi'deki kardeşlerim ve yanım asır sonraki Alemi İslam camiindeki ihvanlarım. Acaba baştan buraya kadar olan mukaddemeler netice vermiyor mu ki? İstikmalin kıtalarında hakiki ve manevi hakim olacak ve beşeri dünyevi ve ufrevi saadete sevk edecek yalnız İslami'liktir. Ve İslamiyeti e inkılap etmiş ve hurafattan ve tahlifattan sıyrılacak iyi sevdilerin hakiki dinidir ki Kur'an'a tabi olur, ittifak eder. İkinci cihet, yani maddeten İslamiyet'in terakçisinin kuvvetli sebepleri gösteriyor ki, maddeten dahi İslamiyet istikbale hükmedecek. Birinci cihet maneviyat cihetinde terakkiyatı ispat ettiği gibi, bu ikinci cihet dahi maddi terakkiyatını ve istikbaldeki hakimiyetini kuvvetli gösteriyor. Çünkü, alem-i İslam'ın sahse manevisinin kalbinde gayet kuvvetli ve kırılmaz beş kuvvet içtima ve imtizaç edip yerleşmiş. Haşiye. Evet, Kur'an'ın üstadiyetinden ve dersinin işaratından tehmediyoruz ki, Kur'an Mucizat-ı Enbiya'yı zikretmesiyle Beşer istikbalde terakki edeceğini, o mucizatın vazireleri istikbalde terakki ile vücuda geleceğini, Beşer'e ders verip teşvik ediyor. Haydi çalış, bu mucizatın numunelerini göster. Süleyman Aleyhisselam gibi iki aylık yolu bir günde git. İsa Aleyhisselam gibi en dehşetli hastalığın tedavisine çalış. Hz. Musa'nın asası gibi taştan ağa hayatı çıkar. Beşeri susuzluktan kurtar. İbrahim Aleyhisselam gibi ateş seni yakmayacak maddeleri bul, giy. Bazı enbiyalar gibi şak ve kahta en uzak sesleri işi suretleri gör. Davut Aleyhisselam gibi demiri hamur gibi yumuşak. Beşerin bütün sanatına medar olmak için demiri bal mumu gibi yap. Yusuf Aleyhisselam ve Nuh Aleyhisselam'ın birer mucizesi olan saat ve gemiden nasıl çok istifade ediyorsunuz öyle de Said Enbiya'nın size ders verdiği mucizelerden dahi o saat ve sefine gibi istifade ediniz, taklitlerini yapınız. İşte buna bir kıyasen. Kur'an her cihetle beşeri, maddi, manevi terakkiyata sevk etmek için ders veriyor. Üstad-ı kül olduğunu ispat ediyor. Birincisi, bütün kemalatın üstadı ve 370 milyon netizleri bir tek netiz hükmüne getirebilen ve hakiki bir medeniyetle ve müspet ve doğru fenlerle teşhis edilmiş olan ve hiçbir kuvvet onu kıramayacak bir mahiyette bulunan hakikatı ı İslamiyettir. İkinci kuvvet, medeniyet ve sanatın hakiki üstadı ve vesilelerin ve mebadilerin pekembülüyle cihazlanmış olan şelit bir ihtiyacı ve belimizi kıran tam bir fakir öyle bir kuvvettir ki susmaz ve kırılmaz. Üçüncü kuvvet, yüksek şeylere müsabaka suretinde beşere yüksek maksatları ders veren ve o yolda çalıştıran ve istiddadatı parça parça eden ve ulbi hisleri heyecana getiren ve gıpta ve haset ve kıskançlık ve rekabetle ve tam uyanmakla ve müsabaka şevkiyle ve teceddüt meyliyle ve temedün meyelanıyla teşkiz edilen üçüncü kuvvet yalnız hürriyet-i şeriyedir. Yani insaniyete layık en yüksek kemalatı olan meyil ve arzu ile cihazlanmış olmak. Dördüncü kuvvet. Şefkatle cihazlanmış şahameti imaniyedir. Yani tezellül etmemek, haksızlara, zalimlere zillet göstermemek, mazlumlara gözeli etmemek. Yani hürriyet-i esasları olan müstebitlere daltaopu etmemek ve bir çarelere tahakküm ve tekebbür etmemektir. 5. kural. İzzeti İslamiyedir ki, ilah-i kelimetullahı ilan ediyor. Ve bu zamanda ilah-i kelimetullah maddeten terakkiye mütevaktif, medeniyete hakikiye girmekle ila-i kelimetullah edilebilir. İzzet-i İslamiye'nin iman ile katli verdiği emri elbette alemi İslam'ın şahs-ı manevisi. O katli emri istikmalde tam yerine getireceğine şüphe edilmez. Evet nasıl ki eski zamanda İslamiyet'in terakkisi düşmanın aslubunu parçalamak ve inadını kırmak ve tecavüzatını def etmek silahla kılıçla olmuş. İstikbalde silah, kılıç yerine hakiki medeniyet ve maddi taraftaki ve hak ve hakkaniyetin manevi kılıçları düşmanları mağlup edip dağıtacak. Biliniz ki bizim muradımız medeniyetin mehasini ve beşere menfaati bulunan iyilikleridir. Yoksa medeniyetin günahları, seyyiatları değil ki ahmaklar o seyyiatları, o sefahetleri mehasil zannedip, taklit edip malımızı harap ettiler. Ve dini rüşvet verip dünyayı da kazanamadılar. Medeniyetin günahları iyiliklerine galibe edip, seyyiatı hasenatına racih gelmekle, beşer iki harbi umumi ile iki dehşetli tokat yiyip o günahtar medeniyeti zir-i edip, öyle bir kustu ki yeryüzünü kanla bulaştırdı. İnşallah istikbaldeki İslamiyetin kuvvetiyle medeniyetin mehasını galibe edecek, zemin yüzünü pisliklerden temizleyecek, sulh-ı de temin edecek.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 İstikbale karşı ehli iman ve İslam için böyle maddi ve manevi terakkiyata vesile ve kuvvetli sarsılmaz espatlarken ve demir yolu gibi istikbal saadetine yol açıldığı halde nasıl meyus olup yese düşüyorsunuz ve alem İslam'ın kuvve-i maneviyesini de kırıyorsunuz ve yeis ve ümitsizlikle zannediyorsunuz ki dünya herkese ve ecnevilere terakki dünyasıdır. Fakat yalnız bir çare ehli İslam için tedenni dünyası oldu diye pek yanlış bir hataya düşüyorsunuz. Madem meylül istikmal, tekamül meyli, kainatta fıtrat-ı beşeriye de fıtraten dercedilmiş, elbette beşerin zulüm ve hatasıyla başına çabuk bir kıyamet kopmazsa istikbalde hak ve hakikat alem-i islamda i beşerin eski hati'atına keffaret olacak bir saadet-i dünyeviyeyi de gösterecek inşallah. Evet, bakınız, Zaman hattı müstakim üzerine hareket etmiyor ki, mebde ve mülpahası birbirinden uzaklaşsın. Belki küre-i arzın hareketi gibi bir daire içinde dönüyor. Bazen tarakçı içinde yaz ve bahar mevsimi gösterir. Bazen pedenli içinde kış ve fırtına mevsimini gösterir. Her kıştan sonra bir bahar, her geceden sonra bir sabah olduğu gibi, nevi-i beşerin dahi bir sabahı bir baharı olacak inşallah. Hakikat-ı İslamiye'nin güneşiyle sulhu umumi dairesinde hakiki medeniyeti görmeyi rahmet ilahiyeden bekleyebilirsiniz. Dersin başında bir buçuk bürhanı davamıza şahit göstereceğiz demiştik. Şimdi bir bürhan mücmelen bitti. O davanın yarı bürhanı da şudur ki fenlerin cansız gibi tepkikatıyla ve hassas tecrübelerle sabit olmuş ki kainatın nizamında galib mutlak ve maksudu ı ve saniy Zülcelal'in hakiki maksatları hayır ve hüsrün ve güzellik ve mükemmelliyettir. Çünkü kainata ait fenlerden her bir fen külli kaideleriyle bahsettiği nev ve taite de öyle bir intizam ve mükemmelliyet gösteriyor ki ondan daha mükemmel akıl bulamıyor. Mesela tıbba ait teşrihi beden insani fenli ve kozmografyaya tabi manzume şemsiye fenli, nebatat ve hayvanata ait, fenler gibi bütün fenlerin her birisi, külli kaideleriyle, o bahsettiği kısımda, Saniyü Zülcelal'in o nebideki nizanında, mucizatı ı kudretimi ve ah sene ahsene şeyin halata, o her şeyi en güzel şekilde yarattı, hakikatini gösteriyor. Hem istiklal tam ve tecrübe umumi gösteriyor, netice veriyor ki, Şer, kubuh, çirkinlik, batıl, fenalık, hılkıt kainatta cüz'idir. Maksud değil, tebeidir ve dolayısıyladır. Yani mesela çirkinlik, çirkinlik için kainata girmemiş. Belki güzelliğin bir hakikatı çok hakikatlara inkılap etmek için çirkinlik bir vahide kıyası olarak hılkıda girmiş. Şer, hatta şeytan dahi, beşerin hassis terakkiyatına müsabaka ile vesile olmak için beşeri musallat edilmiş. Bunlar gibi cüz'i şeyler, çirkinlikler, külli güzelliklere, hayırlara vesile olmak için kainatta halk edilmiş. İşte kainatta hakiki maksat ve netici hılkak istikrar ile ispat ediyor ki, hayır ve hüsn ve tekemmül esastır ve hakiki maksut konulardır. Elbette beşer. Bu kadar zulmî küfüryatlarıyla zemin yüzünü münevves ve perişan ettikleri halde cezasını görmeden ve kainattaki maksud-ı hakikiye olmadan dünyayı bırakıp ademe kaçamayacak. Belki cehennem harcına girecek. Hem istikra tam ile eyle ve fenlerin tahkikatıyla sabit olmuş ki mahlukat içinde en mükerrem en önemli beşerdir. Çünkü beşer hılkat kainattaki zahiri esbab ve neticelerinin maveynindeki basamakları ...ve teselsül eden illetlerin ve sebeplerin münasebetlerini aklıyla keşfedip... ...sanat-ı ilahiyeyi ve muntazam hikmeti, icadat-ı Rabbaniye'nin sanatçıyla yapmak... ...ve ef'ali ilahiyeyi anlamak için ve sanat-ı ilahiyeyi bilmek... ...ve cüz'i ilmiyle ve sanatlarıyla anlamak için bir mizan, bir mikyaz kendi cüz'i ihtiyarıyla işlediği maddelerle... ...Halık-ı Zülcelal'in külli muhit ef'al ve sıfatlarını bilerek kainatın en eşşet, en ekrem mahluku beşer olduğunu ispat ediyor. Hem İslamiyetin kainata ve beşere ait hakikatlarının şahadetiyle, mükerrem beşer içinde en eşref ve en anası ehlihat ve hakikat olan el İslamiyet. Hem istikra-i ile tarihlerin şahadetiyle, en mükerrem beşer içindeki, en müşerref olan ehli hakkım içinde dahi bin mucizatı ve çok yüksek ahlakının ve İslamiyet ve Kur'an hakikatlarının şahadetiyle en efdal, en yüksek olan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Madem bu yarı dürhanın üç hakikatı böyle haber veriyor, acaba hiç mümkün müdür ki? Mevli beşler, şekavetiyle bu kadar fenlerin şahadetini cerh edip, bu istikrai tammeyi kırıp, meşiyet-i ve kainatı içine alan hikmet-i ezileye karşı temellüt edip, Şimdiye kadar ekseriyetle yaptığı gibi, o zalimane vahşetinde ve mütemerridane küfrinde ve dehşetli tahribatınla devam edilirsin. Ve İslamiyet aleyhinde bu halin devam etmesi hiç mümkün müdür? Ben bütün kuvvetimle, hassiz bir insanım olsa, o hassiz bir insanlarla kasem ederim ki, alemi bu nizam ekmeliyle bu kainatı zerreden seyyarata kadar, sinek kanadından semavak kandillerine kadar, Nihayet bir hikmeti intizamıyla intizam ile halk eden ve Sani-i o hassiz nisanlarla kasem ediyoruz ki, Beşer, hiçbir cihetle bütün enva-ı kainata muhalif olarak ve küçük kardeşleri olan sair payetelere zıt olarak, kainattaki nizama külli şerleriyle muhalif edip, nev-i beşerde şerrin hayra galebesine binlerle senede sebep olan o zakkumları yiyip hazmetmesi mümkün değil bunun imkanı ancak ve ancak bu farz-ı muhal ile olabilir ki, beşer bu aleme, emanet-i kübra mertebesinde ve halife-i i, -i makamında, sair elma-ı büyük ve mükerrem bir kardeş olduğu halde, en edna, en berbat, en perişan, en muzur ve ehemmiyetsiz, hırsızcasına ve dolayısıyla bu kâinat içine girmiş, karıştırmış, bu farz-ı muhal hiçbir cihetle kabul olunamaz.'' Bu hakikat için elbette bu yarım bir hanımız netice veriyor ki, ahirette cennet ve cehennemin zaruri vücutları gibi hayır ve hak din istikbalde mutlak galibe edecektir. Ta ki nevi beşerde dahi sair neviler gibi hayır ve fazilet galibi mutlak olacak. Ta beşerde sair kainattaki kardeşlerine müsabi olabilsin. Ve sırrı hikmet-i ezeliye, nevi beşerde dahi takavrur etti, ben En hasıl. Madem meskur katli hakikatlarla bu kainatta en müntekat netice ve halikin nazarında en ehemmiyetli mahluk beşerdir. Elbette ve elbette. Ve hayat-ı bakiyede cennet ve cehennemi, bilbedahe beşerdeki şimdiye kadar zalimane vaziyetler cehennemin vücudunu ve fıtratındaki külli istidadat-ı ve kainatı ala kadar eden hakiki imaniyesi, cenneti bedahetle istilzam ettiği gibi her halde iki harbu umumiyle ettiği ve kainatı anlattıran cinayetleri ve yuttuğu zakkum şerleri hazmetmediği için kustu ve zeminin bütün yüzünü pislendirdiği vaziyetiyle, beşeriyeti en berbat bir dereceye düşürdü. Bin senelik terakkiyatını zirzeber etmek cinayetini beşer hazmetmeyecek herhalde çabuk başımda bir kıyamet kopmazsa, hakaik İslamiye, beşeri esvel-i safilin dereceye sıkıntımdan kurtarmaya ve ruh zemini temizlemeye ve sulh-i umumiye temin etmeye vesile olmasını Rahman-ı Rahim'in rahmetinden minas ediyoruz ve ümit ediyoruz ve bekliyoruz. İkinci kelime ki, müddet hayatımda tecrübelerimle fikrimde tevellüt eden şudur. Yeis en dehşetli bir hastalıktır ki alem İslam'ın kalbine girmiş. İşte o ya istir ki bizi öldürmüş gibi gardda bir iki milyonluk küçük bir devlet şartta 20 milyon Müslümanları kendine hizmetkar ve vatanlarını üstündeki hükmene getirilir. Hem o ya istir ki yüksek ahlakımızı öldürmüş. Menfaat-ı umumiyeyi bırakıp menfaat-ı şahsiyeye nazarımızı has Hem o ya istir ki Kuvve-i maneviyemizi kırmış, az bir kuvvetle, imandan gelen kuvve-i manevi ile garba kadar istila ettiği halde o kuvve-i manevi harika meyusiyetle kırıldığı için zalim ecnebiler 400 seneden beri 300 milyon Müslümanı kendilerine esir etmiş. Hatta bu yeisle başkasının lakayıplığını ve füturunu kendi tembelliğine özür zannedip ne me lazım der. Herkes benim gibi berbaktır diye şehamet-i imani terk edip hizmet-i yapmıyor. Madem bu derece bu hastalık bize bu zulmü etmiş, bizi öldürüyor. Biz de o katilimizden kısasımızı alıp öldüreceğiz. La takmatu min rahmetillah <gülüyor> Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyiniz. Kılıcıyla o yeisin başını parçalayacağız. Ma la yutreki la yutreki kulluh Bir şey bütünüyle elde edilmezse tamamen de terk edilmez hadisinin hakikatıyla belini kıracağız inşallah yeis ümmetlerin milletlerin seretan denilen en dehşetli bir hastalığıdır ve kemalata mani ve ene'inle huslu zanni abdibi kulun beni nasıl tanırsa onunla öyle muamele ederim hakikatine muhaliftir korkak aşağı ve acizlerin şehnidir bahaneleridir şehamet İslamiye'nin şehrini değildir. Hususan Arap gibi, Nevi i Beşer'de medar ittihar yüksek seciyelerle mümtaz bir kavmin şehrini olamaz. Alem-i İslam milletleri, Arap'ın metanetinden ders almışlar. İnşallah, yine Araplar yiyesi bırakıp, İslamiyet'in kahraman ordusu olan Türklerle hakiki bir tesadüt ve ittifak ile el ele verip, Kur'an'ın bayrağını dünyanın her tarafında ilan edeceklerdir. Üçüncü ki. Bütün hayatımdaki tahkikatımla ve hayat-ı içtimaiyenin çalkaması hülasa ve cübbesi bana katkıyı bildirmiş ki sıdk İslamiyet'in üstsül esasıdır ve ulvi seciyelerinin radıkansıdır ve hissiyat-ı ulviyesinin mizacıdır. Öyleyse hayat-ı esası olan sıdkı, doğruluğu içimizde ihya edip onunla manevi hastalıklarımızı tedavi etmeliyiz. Evet sıdk ve doğruluk İslamiyetin hayatı ı içtimaiyesinde ukde-i hayatiyesidir. Riyakarlık, fiili bir nevi yalancılıktır. Dal ve tasanlı, alçakça bir yalancılıktır. Nifak ve münafıklık, muzur bir yalancılıktır. Yalancılık ise Saniy Zül Celalinin kudretine iftira etmektir. Küfür, bütün enva ile bir yalancılıktır. İman, sıttır, doğruluktur. Bu sırra binaen Kis ve sıkkın ortasında hadsiz bir mesafe var. Şark ve garp kadar birbirinden uzak olmak lazım geliyor. Nar ve nur gibi birbirine girmemek lazım. Halbuki gaddar siyaset ve zalim propaganda birbirine karıştırmış. Beşerin kemanatını da karıştırmış. Haşiye Ey kardeşlerim! 45 sene evvel eski Said'in bu dersinden anlaşılıyor ki o Said siyasetle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 bir şeytan senin fikrine yardım etse rahmet okutacaksın. Senin fikri siyasiyene muhalif bir melek olsa lanet edeceksin. Bunun için eski Said, Euzubillahimineşşeytan ve siyaseti dedi. Ve 35 seneden beri siyaseti terk etti. Sayık Mursi, siyaseti yeni sayık, bütün bütün terk ettiği için bakmadığından, eski Said'in siyasete temas eden, Hutbe-i Şamiye dersinin onun yerine tercümesi yazıldı. Haşiye'nin haşiyesi. Hem ustadımızın 27 senelik hayatı ve 130 parça kitabı ve mektupları, 3 mahkeme, şimdi 100 mahkeme ve hükümet memurları tarafından tam tetkik edildiği ve aleyhinde çalışan zalim mürted ve münafıklara karşı mecbur da olduğu halde, hatta idamı için gizli emir verildiği halde, dini siyasete alet ettiğine dair, en ufak bir emare bulamamaları, dini siyasete alet etmediğini katkı ispat ediyor. Ve hayatını yakından tanıyan biz nur şakitleri ise bu fevkalade hale karşı hayranlık duymakta ve risale dairesindeki hakiki itlasa bir delil saymaktayız. Nur şakitleri. Bu süt ve kıs, küfür ve iman kadar birbirinden uzak. Asr-ı saadette süt vasıtasıyla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı âlâ-yı çıkması ve o kanatlarıyla anahtarıyla hakaifi imaniye ve hakaifi kâinat hazinesi açılması sırrıyla. İçtimaiyat-ı çarşısında sıdk en rövaşlı bir mal ve satın alınacak en kıymetli bir meta hükmüne geçmiş. Ve kiz vasıtasıyla müseylime-i kezzabın emsali esfer safiline sukut etmiş. Ve kiz o zamanda küfriyat ve hurafatın anahtarı olduğunu, o inkılabı azim gösterdiğinden, kainat çarşısında en fena, en pis bir mal olup, o malı satın almak değil, herkes nefret etmesi hükmüne geçen, kilp ve yalana. Elbette o inkılabı azimin saf evveli olan, ve fıtratlarında en revaşlı ve medar ittifak şeyleri almak, ve en kıymetli ve revaşlı mallara müşteri olmak fıtratında bulunan sahabeler, Elbette, şüphesiz bilerek ellerini yalana uzatmazlar. Siz bile kendilerini mülerdes etmezler. Müseyyime-i Kezzab'a kendilerini benzetemezler. Belki bütün kuvvetleriyle ve meyli fıtrileriyle en rövaçlı mal ve en kıymet meta ve hakikatların anahtarı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın âlâ-i çıkmasının basamağı olan sıt ve doğruluğa müşteri olup, Mümkün olduğu kadar sırttan ayrılmamaya çalıştıklarından, ilim hadisçe ve ulama-i şeriat içinde bir kaideyi mukadder olan sahabeler daima doğru söylerler. Onlardaki rivayet teskilye muhtaç değil. Peygamberden Ali sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettikleri hadisler bütün sahihtir diye. El şeriat ve el hadisin ittifakına hakîi hüccet bu meskûr hakîkâttır. İşte. Masih saadetteki inkılav-ı azim, sıf ilekiz, iman ile küfür kadar birbirinden uzak diken. Zaman geçtikçe gene gene birbirine yakınlaştı. Ve siyaset propagandası bazen yanına ziyade ramaç verdi. Fenalık ve yalancılık bir derece meydan aldı. İşte bu hakikat içindir ki, sahabelere kimse yetişemez. 27. sözün zeyli olan sahabeler hakkındaki misaleye havale edip kısa kesiyoruz. Ey bu Cami-i Emevi'deki kardeşlerim ve 40-50 sene sonra alemi i İslam meskid -i 400 milyon ehli iman olan ifranımız necat yani sıtla doğrulukla olur. urvet sıktır. Yani en muhkem ve onunla bağlanacak zincir doğruluktur. Ama maslahat için his ise zaman onu veshetmiş. Maslahat ve zaruret için bazı alim muvakkat fetvası vermişler. Bu zamanda o fetva verilmez. Çünkü o kadar su istimal edilmiş ki, yüz zararı içinde bir menfaati olabilir. Onun için hüküm maslahata bina edilmez. Mesela seferde namazı tasvetmenin sebebi meşakkatdir. Fakat illet olamaz. Çünkü muayyen bir haddi yok, Su suistimaline düşebilir. Belki illet yalnız sefer olabilir. Aynen öyle de. Maslahat dahi yalan söylemeye illet olamaz. Çünkü muayyen bir hadd yok. Suyu istimale müsait bir bataklıktır. Hükmü fetva ona bina edilmez. Öyleyse inme sık ve inme sükut. Ya doğru ya sükut. Yani yol ikidir, isteğidir Ya doğru ya yalan ya sükut değildir. İşte şimdi beşerin ortadaki dehşetli yalancılığıyla ve tezviratlarıyla emniyet-i umumiyenin ve ruh-i zemin asayişlerinin zir-i zeber olması, kisple ve maslahatın su istimaliyle olmasından elbette o üçüncü yolu kapatmaya beşer mecbur ediyor ve kat'i emir veriyor. Yoksa bu yarım asırda gördükleri umumi hakler ve dehşetli inkılaplar ve sukutlar ve tahribatlar başlarına bir kıyameti koparacak. Evet her söylediğin doğru olmalı fakat her doğruyu söylemek doğru değil. Bazen zarar verse sükut etmek, yoksa yalana hiç kat yok. Her söylediğin hak olmalı fakat her hakkı söylemeye senin hakkın yok. Çünkü falis olmazsa su tesir eden halk haksızlıkta sarf olur. Dördüncü kelime, bütün hayatımda. Hayatı içtimai beşeriyeden eden kat'i bildiğin ve tahkikatların bana verdiği netice şudur ki, muhabbete en layık şey muhabbettir ve en layık sıfat husumettir. Yani hayatı, ictimai-i beşeriyeyi temin eden ve saadete sevk eden muhabbet ve sevmek sıfatı en ziyade sevilmeye ve muhabbete layıktır. Ve hayatı, ictimai-i beşeriye ziyir-i eden, düşmanlık ve adavet, her şeyden ziyade nefrete ve adavete ve ondan çekilmeye müstahak ve çirkin ve muzur bir sıfattır. Bu hakikat, Risale-i Nur'un 22. mektubunda izahıyla beyan edildiğinden, burada kısa bir işaret ediyoruz. Şöyle ki, husumet ve adavetin vakti iki İki harbi umumi, adavetin ne kadar fena ve tahrip edici ve dehşetli zulüm olduğunu gösterdi. İçinde hiçbir fayda olmadığı tezahür etti. Öyleyse, düşmanlarımızın seyyiatı tecavüz olmamak şartıyla adavetinizi celbetmesin. Cehennem ve azad ilahi kafidir onlara. Bazen insanın gururu, ve nefis peresliği, şuursuz olarak, ehli imana karşı haksız olarak adavet eder. Kendini haklı zanneder. Halbuki bu kusumet ve adaletle, ehli imana karşı muhabbet vesile olan iman, İslamiyet ve cinsiyet gibi kuvvetli esbabı istihgaf etmektir. Kıymetlerini tenzil etmektir. Adavetin ehemmiyetsiz esbablarını, muhabbetin daha gibi sebeplerine tercih etmek gibi bir tibaneliktir. Madem muhabbet adavete zıttır, ziyade ve zulmet gibi hakiki içtima edemezler. Hangisinin esmabı galip ise o hakikatıyla kalpte bulunacak. Onun zıddı hakikatıyla olmayacak. Mesela muhabbet hakikatıyla bulunsa o vakit adalet şefkate, acımaya inkılab eder. Ehli imana karşı vaziyet budur. Yahut adalet hakikatıyla kalpte bulunsa o vakit muhabbet, nümaşat ve karışmamak zahiren dost olmak suretine döner. Bu ise hecavüz etmeyen ehl-i belalete karşı olabilir. Evet, muhabbetin sebepleri iman, İslamiyet, cinsiyet ve insaniyet gibi nurani, kuvvetli zincirler ve manevi kalelerdir. Adavetin sebepleri el imana karşı küçük taşlar gibi bir kısım hususi sebeplerdir. Öyleyse, bir Müslümana hakiki adavet eden o dağ gibi muhabbet esnaflarını ve istihbar etmek hükmünde büyük bir hatadır. En muhasıl. Muhabbet, hüvvet, sevmek İslamiyet'in mizacıdır, rabıtasıdır. Ehli adavet mizacı bozulmuş bir çocuğa benziyor ki ağlamak ister. Bir şey arıyor ki onunla ağlasın. Sinef kanadı kadar ehemmiyetsiz bir şey ağlamasına bahane olur. Hem insafsız, beddin bir adama benzer ki suizan mümkün oldukça hiç bir etmez. Bir seyyiye ile on haseni öter. Bu ise, Seci'in İslami olan insaf ve hüsnü zaman bunu reddeder. Beşinci kelime, meşveret işer şer'iyeden aldığın ders budur. Şu zamanda bir adamın bir günahı bir kalmıyor. Bazen büyür, siyarayet eder, yüz olur. Bir tık hasene bazen bir kalmıyor. Belki bazen binler dereceye terakki ediyor. Bunun sırrı hikmeti şudur. Hürriyet-i şer'iye ile meşveret-i meşru'a hakiki milliyetimizin hakimiyetini gösterdi. Hakiki milliyetimizin esası ruhu ise İslamiyettir. Ve hilafet-i Osmaniye ve Türk ordusunun o milliyete bayraktarlığı itibarıyla o İslamiyet milliyetinin sadefi ve kalesi hükmünde Arap ve Türk hakiki iki kardeş, o kale-i kutsiyenin nöbettarlarıdırlar. İşte bu kutsi milliyetin rabıtasıyla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 o aşiretin düşmanı olan başka aşiretin nazarında müttehem olur. Dünya her bir kalp o cinayeti işlemiş gibi, o düşman aşiret onlara düşman olur. O tek cinayet binler cinayet geçer. Eğer o aşiretin bir ferdi o aşiretin mahiyetine temas eden medar-ı iftihar gibi iyilik yapsa, o aşiretin bütün etradı onunla iftihar eder. Dünya her bir adam aşirette o iyiliği yapmış gibi iftihar eder. İşte bu mesul hakikat içindir ki bu zamanda, hususan 40-50 sene sonra seyyiye fenalık işleyenin üstünde kalmaz. Belki milyonlar mülûsü İslamiyenin uykularına tecavüz olur. 40-50 sene sonra çok misalleri görülecek. Ey bu sözlerimi dinleyen, bu cami Emevideki kardeşler ve 40-50 sene sonra alemi İslam camiindeki ihvan-ı Müslüman, biz zarar vermiyoruz. Fakat menfaat vermeye ittirarımız yok. Onun için mazuruz diye böyle özür beyan etmeyiniz. Bu özrünüz kabul değil. Tembelliğiniz ve neme lazım deyip çalışmamanız ve iddiav-ı İslam ile, milliyeti hakikiye-i İslamiye ile gayrete gelmediğiniz, sizler için gayet büyük bir zarar ve bir haksızlıktır. İşte, seyyiye böyle dinlere çıktığı gibi, bu zamanda hasene, yani İslamiyet'in küsusiyetine temas eden iyilik yalnız işleyeninin hazır kalmaz. Belki o hasene milyonlar ehli imana manen fayda verebilir. hayat maneviye ve maddiyesinin rabıtasına üret verebilir. Onun için neme lazım deyip kendini tembellik döşeğine atmak zamanı değil. Ey bu camideki kardeşlerim ve 40-50 sene sonraki alemi İslam mescidi kevirindeki ihvanlarım zannetmeyiniz ki ben bu ders makamına size nasihat etmek için çıktım. Belki buraya çıktım. Sizden olan hakkımızı dava ediyoruz. Yani küçük taifelerin menfaati ve saadet-i ve ukureviyeleri sizin gibi büyük ve muazzam taife olan Arap ve Türk gibi hakim ustadlarla bağlıdır. Sizin tembelliğiniz ve füturunuzla biz bir çare küçük kardeşleriniz olan İslam taifeleri zarar görüyoruz. Hususak Ey muazzam ve büyük ve tam intibaha gelmiş veya gelecek olan Araplar! En evvel bu sözlerle sizinle konuşuyorum. Çünkü bizim ve bütün İslam taifelerinin üstadlarımız ve imamlarımız ve İslamiyet'in mücahitleri sizlerdiniz. Sonra muazzam Türk milleti okusuyu vazifenize tam yardım ettiler. Onun için tembellikle günahınız büyüktür ve iyiliğiniz ve haseniniz de gayet büyük ve uldidir. Hususan 40-50 sene sonra Arap taifeleri, Cemahiri, Müttefikayı, Amerika gibi en ulvi bir vaziyete girmeye, esarette kalan Hakimiyet-i İslamiye'yi eski zaman gibi küre-i arzın mızkında, belki ekserisinde tesisine muvaffak olmanızı rahmet-i ilahiyeden kuvvetle bekliyoruz. Bir kıyamet çabuk kopmasa inşallah nesliati görecek. Sakın kardeşlerim, ve vehüm tahayyül etmeyiniz ki. Ben şu sözlerinde siyaset ve iştihal için himmetinizi tahrik ediyorum. Haşa. hakikat İslamiye bütün siyasatın tevkindedir. Bütün siyasetler ona hizmetten olabilir. Hiçbir siyasetin tabi değil ki İslamiyet'i kendine alet etsin. Ben kusurlu tahnimle şu zamanda. Heyeti İçtimai'in İslamiye'yi, çok çarp ve dolapları bulunan bir fabrika suretinde tasavvur ediyorum. O fabrikanın bir çarkı geri kalsa yahut bir arkadaşı olan başka bir çarka tecavüz etse makinenin mihanikiyeti bozulur. Onun için İttihadı İslam'ın tam zamanı gelmeye başlıyor. Birbirinizin şahsi kusurlarına bakmamak gerekir. Bunu da teessüf ve teellümle size beyan ediyorum ki ecnebilerin bir kısmı nasıl kıymet parmalımızı ...ve vatandaşlarımızı bizden aldılar. Onun bedenine çürük bir fiyat verdiler. Aynen öyle de. Yüksek ahlakımızı... ...ve yüksek ahlakımızdan çıkan... ...ve hayat-ı temas eden... ...seciyelerimizin bir kısmını da bizden aldılar. Terakkilerini medar ettiler. Ve onun fiyatı olarak... ...bize verdikleri... ...sefihane ahlak seyiyeleridir. Sefihane seciyeleridir. Mesela bizden aldıkları... ...seciye-i milliye ile... ...bir adam onlarda der... ''Eğer ben ölsem milletim sağ olsun.'' ''Çünkü milletimin içinde bir hayata bakıyam var.'' İşte bu kelimeyi bizden almışlar. Ve terakkiyatlarında en metin esas da budur. Bizden hırsızlamışlar. Bu kelime ise din-i ve iman hakikatlarından çıkar. O bizim ehl imanın malıdır. Halbuki ecnebilerden içimize giren pis ve tenaseci itibarıyla bir kodgam adam bizde diyor. Ben susuzluktan ölsem, yağmur hiçbir daha dünyaya gelmesin. Eğer ben görmezsem bir saadeti, dünya istediği gibi bozulsun. İşte bu ahmakane kelime dinsizlikten çıkıyor. Ahireti bilmemekten geliyor. Karişten içimize girmiş, zehirliyor. Hem o öznedilerin bizden aldıkları fikri milliyetle bir ferdi, bir millet gibi kıymet alıyor. Çünkü bir adamın kıymeti himmetin nispetindedir. Kimin himmeti, milleti ise o kimse tek başıyla küçük bir millettir. Bazılarımızdaki dikkatsizlikten ve ecnedilerin zararlı secciyelerini almamızdan kuvvetli ve kudsi İslami milliyetimizle beraber herkes nefsi nefsi demekle ve milletin menfaatını düşünmemekle, menfaat şahsiyesini düşünmekle bin adam bir adam hükmüne sukut eder. Men kâne himmetuhu nefsuhu fani semilen insanli anne medeniyum bi yani kimin himmeti yalnız meksi ise o insan değil çünkü insanın fıtratı medenidir evrenay cinsini mülahazaya mecburdur hayatı ictimaiye ile hayatı şahsiyesi devam edebilir mesela bir ekmeği yese kaç ellere muhtaç ve ona mukabil o elleri manen öptüğünü ...ve giydiği bir basla kaç fabrikayla alakadar olduğunu kıyas ediniz. Hayvan gibi bir husla yaşayamadığından... ...ebnay cinsiyle fıtraten alakadar olduğundan... ...ve onlara manevi bir fiyat vermeye mecbur bulunduğundan... ...fıtratıyla medeniyetler verdir. menfaat şahsiyesine fasrı nazar eden insanlıktan çıkar. Masum olmayan cani bir hayvan olur. Bir şey elinden gelmese... Hakiki özrü olsa o üstesna. Altıncı kelime. Müslümanların hayatı, ı İslamiye'deki saadetlerinin anahtarı meşveret-i Ve وَاَمْرُهُمْ شُورًا بَيْنَهُمْ Onların aralarındaki işleri istişare iledir. Ayet-i kerimesi, şura'yı asas olarak emrediyor. Evet nasıl ki, Ne Beşer'deki talavuk efkar unvanı altında, Asırlar ve zamanların tarih vasıtasıyla birbiriyle meşvereti, bütün beşeriyetin terakkiyatı ve fünunun esası olduğu gibi, en büyük kıta olan Asya'nın en geri kalmasının bir sebebi o şurayı i yapmamasıdır. Asya kıtasının ve istikbalinin keşafı ve mihtahı şura'dır. Yani nasıl terkler birbiriyle meşveret eder? Hataler, kılavalar dahi o şura yapmaları lazımdır ki 300 belki 400 milyon İslam'ın ayaklarına konulmuş çeşitli çeşitli isibatların kayıtlarını, zincirlerini açacak, dağıtacak meşveret işer ille ile şahmet ve şefkat iman yeden, kibellik eden hürriyet işer ki o hürriyet işer ille, ada beşer illeyle süslemek, dar medeniyetisi kihanesindeki seyyatı atmaktır. İmandan gelen hürriyet-i şer'iyye iki esası emreder. Elâ yuznellâ ve lâ yuzallal men kâne abbennillâ dâ yekûnu abbennel ibâd. Lâ yecâ'e ba'dukum ba'den erbâmen min dûnillâh. Naam. El hürriyetü'ş şer'iyye hakîkatur <gülüyor> rahmân. Yani iman bunu iktiza ediyor ki tahakküm ve istidat ile başkasına tezdil etmemek. Ve zillete düşürmemek ve zalimlere tezellül etmemek. Allah'a hakiki at olan başkaları at olamaz. Birbirinizi Allah'tan başka kendinize Rab yapmayınız. Yani Allah'ı tanımayan her şeye, herkese nispetine göre bir rububiyet tebehum eder, başına musallat eder. Evet, üriyet-i şer'iyye Cenab-ı Hakk'ın Rahman rahim tecellisiyle bir ihsanıdır ve imanın bir hassasıdır kalbi yuhya's sidda ve la'aşa'l ya's fel tadumu'l muhabba ve't takwa ve'ş şura vel mena'a ala men ittaba'a'l huda ala men huda yaşasın sıdk ölsin ya's muhabbet devam etsin şura hükmetsin bütün len ve itap ve nefret hevar hevese tabi olanlar olsun selam ve selamet huda'ya tabi olanlar üstüne olsun amin eğer denirse, neden şura'ya bu kadar ehemmiyet veriyorsun? Ve beşerin hususan Asya'nın, hususan İslamiyet'in hayatı ve terakkisi nasıl o şura ile olabilir? En cevap, Nur'un 21. Lemma ihlasında izah edildiği gibi, haklı şura, ihlas ve tesanüdü netice verdiğinde, 3 elif 111 olduğu gibi ihlas ve tesanüdü hakiki ile 3 adam 100 adam kadar millete fayda verebilir. ...ve on adamın hakiki ihlas ve tesanüt ve meşveretin sırrıyla... ...bin adam kadar iş gördüklerini çok vukuat-ı tarihiye bize haber veriyor. Madem beşerin ihtiyacatı hassiz ve düşmanları nihayetsiz... ...ve kuvveti ve sermayesi pek cüz'i... ...hususan dinsizlikle canavarlaşmış, tahribatçı, muzur insanların çoğalmasıyla... ...elbette de elbette o hassiz düşmanlara ve o nihayetsiz hacetlere karşı imandan gelen nokta-i ve o noktayı istimdat ile beraber hayatı şahsiye insaniyesi dayandığı gibi hayat-ı de yine imanın kaikından gelen şuurayı şer'i ile yaşayabilir. O düşmanları durdurur. O hacetlerin teminine yol açar. Arabi-i Kutbe-i Şamiye'nin zeylinin kısa bir tercümesi. Kutbe-i Şamiye'nin Arabi zeylinde gayet natif bir temsille imandan gelen manevi ve kırılmaz bir tahramanlık gösteriyor. Bu meselemiz münasebetiyle bir hülasasını beya ediyoruz. Hürriyetin başında Sultan Reşad'ın Rumeli'ye seyahati münasebetiyle vilayat-ı namına ben de refakat ettim. Şimendiferimizde iki mektepli mütefennir arkadaşla bir mübahasa oldu. Benden sual ettiler ki Hamiyet-i dinye mi yoksa Hamiyet-i milliye mi daha kuvvetli daha lazım? O zaman dedim.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 Hamiyet-i dini esas olmalı. Hamiyet-i milliye ona hadin ve ve kalesi olmalı. Hususan biz şartlılar, daltlılar gibi değiliz. İçimizde kalplere hakim hissi Kaderi Ezeli, Eksel Enbiya'yı şartta göndermesi işaret ediyor ki, yalnız hissi dini şartı ilandırır, karakkiye sevk eder. Asr-ı ve tabi'in bunun bir bürhan-ı takdisidir. Ey bu hamiyet diniye ve milliyeden hangisine daha ziyade ehemmiyet vermek lazım geldiğini soran bu Şimendifer denilen medrese-i ders arkadaşlarım ve şimdi zamanın Şimendiferinde istikbal tarafına bizimle beraber giden bütün mektepler size de derim ki Hamiyet-i diniye ve İslamiyet milliyeti Türk ve Ahad içinde tamamıyla mez ve kabili tetrik olamaz bir hale gelmiş. Hamiyet i İslamiye en kuvvetli ve metin ve arştan gelmiş bir zincirin i nuranidir. Kırılmaz ve kopmaz bir urvet-ül Tahrip edilmez, mağlup olmaz bir kutsi kanedir. Dediğim vakit o iki münevver mektep muallimleri bana dediler, delilin nedir? Bu büyük davaya büyük bir hüccet ve gayet kuvvetli bir delil lazım, delil nedir? Birden şimenditerimiz üstünden çıktı, biz de başımızı çıkardık, pencereden baktık. Altı yaşına girmemiş bir çocuğu şimendiferin tam geçeceği yolun yanında durmuş gördük. O iki muallim arkadaşlarıma dedim. İşte bu çocuk lisan-ı haliyle sualimize tam cevap veriyor. Benim bedelime o masum çocuk bu seyyar medresemizde ustadımız olsun. İşte lisan-ı hali bu gelecek hakikati der. Bakınız bu Dabbetul az, dehşetli hücum ve gürültüsü ve bağırmasıyla...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 Ve kahramancıklığı da diyor, ''Ey Şimendifer, sen rahat ve gök gürültüsü gibi bağırmanla beni korkutamazsın. Sabah ve metanetinin lisan-ı haliyle güya der. Ey Şimendifer, sen bir nizamın esirisin. Senin gemin, senin dizginin, seni gezdirenin evindedir. Senin bana tecavüz etmen haddim değil. Beni istigdadın altına alamazsın. Haydi yolunda git, kumandanının izniyle yolundan geç.'' İşte... ''Ey bu çimendiferdeki arkadaşlarım ve 50 sene sonra fenlere çalışan kardeşlerim, bu masum çocuğun yerinde Rüstem-i İrani ve Herkül-i Yunani, o acıb kahramanlıklarıyla beraber, tay zaman ederek, o çocuk yerinde burada bulunduklarını farz ediniz. Onların zamanında çimendifer olmadığı için, elbette çimendiferin bir intizamla hareket ettiğine bir itikatları olmayacak.''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 cesaretleri mahvolur. Kaçmaktan başka çare bulamıyorlar. Çünkü onlar onun kumandanına ve intizamına itikak etmedikleri için muti bir merkep zannetmiyorlar. Belki gayet müthiş, parçalayıcı, vagon cesaretinde 20 aslanı arkasına takmış bir nevi aslan tevehüm ederler. Ey kardeşlerim! Ve ey 50 sene sonra bu sözleri işiten arkadaşlarım! İşte! Altı yaşına girmeyen bu çocuğa o iki kahramandan ziyade cesaret ve hürriyet veren ve çok mertebe onların tevkinde bir emniyet ve korkmama haletini veren o masumun kalbinde hakikatın bir çekirdeği olan şimendiferin intizamına ve dizgini bir kumandanın elinde bulunduğuna ve cereyanı bir intizam altında ve birisi onu kendi hesabıyla gezdirmesine olan itikadı ve itminanı ve imanıdır. Ve o iki kahramanı gayet korkutan ve vicdanlarını vehme esir eden, onların onun kumandanını bilmemek ve intizamına inanmamak olan cahilane-i itikatsızlıklarıdır. Bu temsilde o masum çocuğun imanından gelen kahramanlık gibi bin senedek İslam taifelerinin, birkaç aşiretinin Türk ve Türkleşmiş milletin kalbinde yerleşen iman ve itikats cihetiyle bu yüzeninde yüz mislimden ziyade devletlere, milletlere karşı imanından gelen bir kahramanlıkla, İslamiyet ve kemanat maneviyenin bayrağını Asya ve Afrika'da ve yarı Avrupa'da gezdiren ve ölsem şehidim, öldürsem gazim değil, ölümü gülerek karşılamakla beraber, dünyadaki müteselsin düşman hadisatlara kadar, beşerin küllik istidadına karşı düşmanlık vaziyetini alan o dehşetli şimenditerlerin tehditlerine karşı imanın kahramanlığıyla mukabele edip korkmayan, kaza ve kader ilahiye karşı imanın teslimiyetiyle korkmak, dehşet almak yerinde hikmet ve ibret ve bir nevi saadet-i dünneviyeyi kazanan, başta Türk ve Arap tayfeleri ve bütün Müslüman kabileleri, o masum çocuk gibi fevkalade bir manevi kahramanlık gösterdikleri gösteriyor ki, istikbalin hakim-i mutlakı, ahirette olduğu gibi dünyada da İslamiyet milliyetidir. O iki temsilde, o iki acıp kahramanın pek acıp korku ve telaşlarına ve elemlerine sebep onların ademi itikatları ve cehaletleri ve dalaletleri olduğu gibi Risale-i Nur'un yüzer hücretlerle ispat ettiği bir hakikatı ki bu Risale'nin mukaddemesinde bir iki misali söylenmiş mesele şudur ki küfür ve dalalet bütün kainatı, ehl-i binler müthiş düşmanlar taifeleri ve silsileleri gösteriyor. Korku ve serseri tesadüf, sağır tabiat elleriyle, manzume şemsiyeden tut, ta kalpteki veren mikroplarına kadar, binler taife düşmanlar bir çare beşere hücum ettiklerini ve insanın cami mahiyeti ve külli istidadatı, vahsiz ihtiyacatı ve nihayetsiz arzularına karşı mütemadiyen korku, elem, dehşet ve telaş vermesiyle, küfür ve dalalet bir cehennem zaktımı olduğunu ve bu dünyada da sahibini bir cehennemin içine koyduğunu, din ve imandan hariç binler fen ve terakniyat ve şeriyye, o ve her herkülün kahramanlıkları gibi beş para fayda vermediğini, yalnız iptali his mevminden muhakkaten o elin korkuları hissetmemek için sefahet,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 ve şurada istimad eden Risale-i Nur'un güzel hüccetlerine havale edip kısa kesiyoruz. Bu temsilin hakikatını görmek isterseniz başınızı kaldırınız. Bu kainata bakınız. Ne kadar şemenli fermisilli balon, otomobil, kayyare, berriye ve gemiler karada, denizde, havada, kudret ezeliyenin mizam ve hikmetle ettiği yıldızların kürelerine ve kainat ecramına ve hadisatın silselelerine ...ve müteselsin vakıatlarına bakınız. Hem âlem-i ...ve cismani kainatta bunların vücudu gibi... ...âlem-i ruhani... ...ve maneviyatta kudret-i ezeliye'nin... ...daha acip, müteselsin nazireleri var olduğunu... ...aklı bulunan tasdik eder... ...gözü bulunan çoğunu görebilir. İşte kainat içinde... ...maddi ve manevi bütün bu silsileler... ...imansız ehl dalalete hücum ediyor... ...tehdit ediyor, korku veriyor üye-i maneviyesini ediyor. Ehli imana değil tehditle de ve belki sevinç ve saadet, ünsiyet ve ümit ve kuvvet veriyor. Çünkü ehli iman, iman ile görüyor ki, o hassiz silsileleri, maddi ve manevi şimenditerleri, seyyar kainatları, mükemmel intizam ve hikmet dairesinde birer vazifeye sevk eden bir saniye hakim onları çalıştırıyor. Zelge miktar vazifelerinde şaşırmıyorlar birbirine tecavüz edemiyorlar. Ve kainattaki kemalat sanata ve tecelliyat-ı cemaliyeye olduklarını görüp bu i maneviyeyi tamamıyla eline verip saadet ebediyenin bir numunesini iman gösteriyor. İşte ehl-i dalaletin imansızlıktan gelen dehşetli elemlerine ve korkularına karşı hiçbir şey, hiçbir ferd, hiçbir terakkiyat ve şeriyye buna karşı bir teselli veremez kuvve-i temin edemez. Cesareti zirzever olur. Fakat muvakkat gaflet perde çeker, aldatır. Ehli iman, iman cihetiyle bir korkmak ve kuvve-i maneviyesi kırılmak. Belki o temsildeki masum çocuk gibi. Hevkalade bir kuvvet maneviye ve bir metanetle ve imandaki hakikatle onlara bakıyor. Bir sani hakimin hikmet dairesinde tedbir ve iradesini müşahede ederek evham ve korkulardan korkulur. Sâni-i emri ve izni olmadan bu seyyah kainatlar hareket edemezler, yürüyüşemezler deyip anlar. Kemal-i emniyetle hayat dünyeviyesinde de derecesine göre saadete masrar olur. Kimin kalbinde imandan ve dini i hak'tan gelen bu hakikat çekirdeği vicdanında bulunmazsa ve nokta-i istinadı olmazsa bilbeda her. Hemsimdeki rüstem ve herkülün cesaretleri ...ve kahramanlıkları kırıldığı gibi onun cesareti ve kuvve maneviyesi müzmahil olur ve vicdanı tefessür eder. Ve kainatın hadisatına esir olur. Her şeye karşı korkak bir dilenciliklerine geçer. İmanın bu sırf hakikatını ve danaletin de bu dehşetli şekavet-i dünyeviliyesini... ...Risale-i katli hüccetlerle ispat ettiğine binaen bu pek uzun hakikatı kısa kesiyoruz. Acaba en ziyade kuvvi maneviyeye ve teselliye ve metanete ihtiyacını hissetmiş bu asırdaki beşer, bu zamanda o kuvvi maneviyeyi ve teselliye ve saadeti temin eden ve İslamiyet ve imandaki noktayı istinad olan hakaik imaniyeyi bırakıp ulaşmak önmanıyla İslamiyet milliyetinden istifade yerine bütün bütün kuvvi maneviyeyi kırıp ve teselliye mahveden ve metanetini kıran banalet ve sefahete ve yalancı politika ve siyasete dayanmak ne kadar maslahatı beşeriyeden ve menfaat-ı insaniyeden uzak bir hareket olduğunu pek yakın bir zamanda intibaha gelmiş başta İslam olarak beşer hissedecek dünyanın ömrü kalmışsa Kur'an'ın hakikine yakışacak işte sabık temsil gibi eski zamanda hürriyetin başında bazı dindar mevluslar Eski Said'e dediler. Sen her cihette siyaseti, dine, şeriata alet ediyorsun. Ve dine hizmetkar yapıyorsun. Ve yalnız şeriat hesabına hürriyeti kabul ediyorsun. Ve meşrutiyeti de meşruiyet suretinde beğeniyorsun. Demek hürriyet ve meşrutiyet şeriatsız olamaz. Bunun için seni de şeriat isteriz diyenlerin içine 31 Mart'ta dahil ettiler. Eski Said onlara demiş ki, Evet. Millet-i İslamiye'nin sebebi saadeti yalnız ve yalnız hakaik-i ile olabilir. Ve hayat-ı işlemayesi ve saadet-i dünyeviyesi şeriat-i ile olabilir. Yoksa adalet mahvolur, emniyet Zihir i olur, ahlaksızlık pis hasletler gelebe eder, iş yalancıların, dalgalıkların elinde kalır. Size bu hakikatı ispat edecek binler ücretten bir küçük numunu olarak... Bu hikayeyi nazarı dikkatinize gösteriyorum. Bir zaman, bir adam, bir sahrada, bedeliler içinde, ehli hakikat bir zatın evine misafir olur. Bakıyor ki, onlar manlarının muhafazasına emniyet vermiyorlar. Hatta ev sahibi evinin köşesinde paraları oralarda açıkta bırakmış. Misafir hane sahibine dedi, ''Hırsızlıktan korkmuyor musunuz? Böyle malınızı köşeye atmışsınız.'' Hane sahibi dedi, ''Bizde hırsızlık olmaz.'' Misafir dedi, biz paralarımızı kasalarımıza koyduğumuz ve kilitlediğimiz halde çok defalar hırsızlık oluyor. Hane sahibi demiş, biz emri ilahi namına ve adalet-i şer'iye hesabına hırsızın elini kesiyoruz. Misafir dedi, öyleyse çoğunuzun bir eli olmamak lazım gelir. Hane sahibi dedi, ben 50 yaşama girdim. Bütün ömrümde bir tek el kesildiğini gördüm. Misafir taaccüt etti. Dedi ki, memleketimizde her gün elli adamı hırsızlık ettikleri için hapse sokuyoruz. Sizin buradaki adaletinizin yüzde bir kadar tesiri olmuyor. Hane sahibi dedi, siz büyük bir hakikattan ve acip ve kuvvetli bir sırdan gaflet etmişsiniz, terp etmişsiniz. Onun için adaletin hakikatını kaydediyorsunuz. maslahat beşeriye yerine adalet perdesi altında garazlar, Zalimane ve taraftirane cereyanlar müdahale eder, hükümlerin fesilini kırar. O hakikatın sırrı budur. Bizde bir hırsız, elini başkasının malına uzattığı dakikada, had bir çer'iyenin icrasını takattir eder. Arş-ı ilahiden nazil olan emir hatırına gelir. İmanın hassasıyla, kalbin kulağıyla, kelam-ı ezeliden gelen ve hırsız elinin idamına hükmeden, Sarıku ve Sari katufakta hırsız erkeğin ve hırsız kadının da elini kesin. Ayetini hissedip işitir gibi, iman ve itikadı heyecana ve hissiyat ubiyesi harekete gelir. Ruhun etrafında, vicdanın derin yerlerinde o sirfat meylanına hücum gibi bir halet ruhiye hasıl olur. Nefis ve feresden gelen meylan parçalanır çekilir. Git gide. O meyelan bütün bütün kesilir. Çünkü yalnız dehim ve fikir değil. Belki manevi kuvvetleri, akıl, kalp ve vicdan birden o hisse, o hevese hücum eder. Habbi şer-i taqatdur ile ulvizedir ve vicdani bir yasakçı o hissin karşısına çıkar, susturur. Evet, iman kalpte, kafada daimi bir manevi yasakçı bıraktığından. Fena meyvelenler isten nefisten çıktıkça yasaktır der, harbeder, kaçırır. Evet insanın fiilleri kalbin, hissin temayülatından çıkar. O temayülat ruhun ihtisasatından ve ihtiyacatından gelir. Ruh ise iman nuruyla harekete gelir. Hayır ise yapar, şer ise kendini çekmeye çalışır. Daha kör hisler onu yanlış yola sevk edip mağrub etmez. En hasıl. Hak ve ceza emr ilahi ve adalet-i Rabbaniye namına icra edildiği vakit hem ruh hem akıl hem vicdan hem insaniyetin mahiyetindeki latifeleri müteessir ve alakadar olurlar. İşte bu mana içindeki elli senede bir ceza sizin her gün müteaddik hapsinizden ziyade bize fayda veriyor. Sizin adalet namı altındaki cezalarınız yalnız vehminizi müteessir eder. Çünkü biriniz hırsızlığa niyet ettiği vakit millet, vatan maslahatı ve menfaata hesabına cezaya çarpılmak bahri gelir. Yahut insanlar eğer bilseler ona temel nazarla bakarlar. Eğer aleyhinde tebeyyün etse hükümet de onu hapsetmek ihtimali hatırına geliyor. O vakit yalnız kuvve-i vahimesi cici bir teessür hisseder. Halbuki nefis ve hissinden çıkan, hususan ihtiyacı da varsa kuvvetli bir meyalan galibe eder. Daha o fenalıktan vazgeçmek için o cezanız fayda vermiyor. Hem de emri ilahi ile olmadığından o cezalar da adalet değil. Abdestsiz, kıblesiz namaz kılmak gibi battal olur, bozulur. Demek hakiki adalet ve tesirli ceza olur ki Allah'ın emri namunu olsun. Yoksa tesiri yüzden bireyler. İşte bu cüz'in sirkat meselesine sair külli ve şümüllü ahkam-ı ilahiye kıyas edilsin. Ta anlaşılsın ki saadet-i dünyada adaletle olabilir. Adalet ise doğrudan doğruya Kur'an'ın gösterdiği yol ile olabilir. Hikayenin hülasası bitti. Eğer beşer çabuk aklını başına alıp adalet ilahiye namına ve hakait-i islamiye dairesinde mahkemeler açmazsa, maddi ve manevi teyametler başlarına katacak. Anarşilere, ye'cüc ve mecüşlere teslimi silah edecekler diye kalbe ihtar edildi. İşte bu hikayeyi o zamandaki bazı dinler mevzuslara eski sahip söylemiş. Ve iki defa kâb edilen Arabî Hutbe-i Şamiyen'e zeyninde 45 sene evvel yazılmış haşiye, Hutbe-i Şâniye namında matlu Arabî misaleyi Arabî bilmediğimiz için üstadımızdan rica ettik ki, bize bir iki gün ders ver. Birkaç gün zarfında söylediği dersin takririni kaleme aldık. Üstadımız dersi verdiği vakit bazı cümlelerini zihnimizde tam yerleştirmek için tekrar ederdi. Ahirdeki temsil ve hikayeyi izahlı bulduğumuzdan en evvel onları üniversitelilerin ve dindar mevlusların nazarlarına göstermemizin sebebi. Üstadımız derse başladığı vakit eski zamanda Şimendifer'de mektepli o iki muallim yerine sizleri ve bana şeriatın hakkındaki sual soran 45 sene evvelki mevluslar yerine şimdiki hakiki bindar mevlusları kabul ve tasavvur edip öylece konuşuyorum dediği için biz de el-maari ve dindar mevluslara ve beray malumat bu dersimizi gösteriyoruz. Sonra isterlerse Mutlu-i Şamiye'den bütün dersimizi göstereceğiz. Münasip görürse meşir de edeceğiz. Alemi İslam'daki siyaset-i İslamiye'ye dair ustadımızdan bir ders almak isterdik. Halbuki 35 seneden beri siyaseti terk ettiğinden, eski Said'in siyaseti İslamiye temas eden bu Kutbe-i tercümesi eski sahip hesabına bir derstir. Tahiri, i Hubeir, Bayram, Ceylan, Sungur, Abdullah, Ziya, Sadık, Salih, Hüsnü, Hamza. Şimdi bu hikaye ile evvelki temsil o zamandan ziyade tam bu zamanın dersi olmasından deray malumat, hakiki gündar mevzusların nazarına